500 mil manos Pode crer também em um dialeto suburbano Pode crer também em você que depositamos e fia Eu odeio explicar gíria E tenho pra você uma caixa de lama Um lençol de fel pra forrar sua cama Na força do verso a rima que espanca A hipocrisia doce que alicia nossas crianças enxergar O que acontece ao meu redor Eles dão doce pra depois tomar Hoje vão ter o meu melhor Eles pensam que eu vou moscar Mente pequena eu tenho dó É não preciso de mandinar Pra saber que é o seu pior Bağlar 94 94.9 açık radyoda bir sinefil programında daha birlikteyiz. Ben Yeşim Burul, ben Melis Behlil. Programımıza haftanın yeni filmlerinden Heliopolis Keman Öğretmeni, e, To the Cue, Aprendemos juntos filminden bir parçayla başladık. Kriolo seslendirdi. Mario'yu da dinlediğimiz parça. Haftanın yeni filmlerini ise tanıtmaya birazdan geçeceğiz ama her zaman olduğu gibi öncelikle iletişim bilgilerimizle başlamak istiyoruz.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 Evet, Brezilya'dan bir film bu. Geçtiğimiz sene festivallerde e, bol bol gösterilen Sergio Machado yönetmiş. Başrollerde Lazaro Ramos, Calca Jesus, Ezio Vieira ve Sandra Corveloni yer alıyorlar. E, bir, bol müzikli bir hikaye. Müzikli bir favela filmi diyebiliriz. <gülüyor> evet, aslında daha önce de duyduğumuz hikayelerden bir tane merasçı ipli versiyonu vardı. Bir keman öğretmeni e, şiddet dolu bir mahalleye. Çocukları müzik öğretmeye gider Buradaki keman öğretmeni Aslında o kadar da idealist değil Aslında orkestraya girmek Orada kemancı olmak istiyor ama sınavları kazanamayınca işte bir sırt ağrısı problemi var Biraz zorunluluktan Yapıyor bu işi Ama bir yandan tabi çok da yetenekli Bir genç keşfediyor O Onun kendi aile problemleri, işte ailesi izin vermiyor. Biraz klişeler var tabii ama seyircileri oldukça mutlu eden, bol müzikli, bol Brezilyalı. E... Ve tabii gerçek olaylardan da esinlendiği için. Esinlenip oradan işte seyirciyi mutlu edecek bir şekilde çıkarılmış bir film. Zaten Sao Paulo'da da izleyici ödülünü kazanmış. E, müziksever dinleyicilerimize bu hafta kaçırmamalarını öneriyoruz Kemal öğretmenli. Haftanın bir diğer iddialı yapımı ise senenin e, aslında en çok konuşulan yerli filmlerinden biri e, Genco. Ali Kemal Çınar'ın e, son filmi Ankara Film Festivali'nde de en iyi film ödülünü aldı. Ali Kemal Çınar'ın filmi için iddialı demek aslında biraz şey geliyor bana. O kadar böyle küçük kendi halinde işte Diyarbakır'da ufacık bütçeleriyle çekiyor ki bir yandan. Ama bir yandan da hani Türkiye'de hiç görmediğimiz şekilde işte bu üçüncü filmi ilk filmi kısa bir film. Film yapmaya çalışan bir gencin hikayesiydi. Onu çok gördük ama ikinci filminde e, ile e, cinsiyet değişimi e, fantastik bir cinsiyet değişimi üzerine çok keyifli bir filmdi. Burada da bir süper kahraman var ama çok da süper değil maalesef. E, Ali Kemal yine kendi canlandırıyor. Başka dünyadan gelen biri beş yaşındayken süper güçler vermiş Ali Kemal'e. Ama biraz sınırlı güçler bunlar. Onlarla yaşıyor. İşte bir yandan vejetaryen Kafe işletiyor arkadaşıyla falan. Kimliğini gizlemek için de işte o süper güçlerle kostüm giyiyor ve kendine genç ödüyor. Bir yandan da ama artık bir yere kadar geliştirmek istiyor bu güçleri. Ama Nasıl geliştirirsin? Uzaylı vermiş. Yani Türkiye'de fantastik sinema niye yok deyip duruyoruz e var. Aslında Meclis'in dediği gibi Ali Kemal Çınar... İddiasızlığıyla iddialı bir sinema yapıyor. Çünkü e, hakikaten elinizin, elinizin altında her türlü imkan olduktan sonra e, sözde iddialı bir film yapmak pek iş değil. Yani hiçbir şey yokken bu kadar bütçesiz ve bu kadar e, e, kısıtlı imkanlarla son derece yaratıcı ve muzip bir e, beynin e, üretimi olarak ortaya çıkan bu filmler hem Türkiye sineması hem Kürt sineması açısından çok önemli bir isim. Ee, ancak bundan önceki filmleri e, geniş çapta pek izleyicilerle buluşamadı. Hani Bu vesileyle Genco Ankara Film Festivali'nin en iyi film ödülünü alarak da bir ön plana çıkmış oldu. Birazcık da o vesileyle hazır başka sinemada da gösterime girmişken biz de sinefil e, dinleyicilerine kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Evet, e, tekrar aslında bahsedeceğiz ama bir özel gösterim var yarın, ona da söyleyelim. Yarın saat dörtte Beyoğlu Sineması'nda filmin yönetmeni Ali Kemal Çınar ve e, Onur Ünlü ile bir gösterim var. E, programımızın ilerleyen dakikalarında e, Beyoğlu Sineması konusuna döneceğiz. O zaman tekrar e, hatırlatırız size ve e, detaylarını veririz. Evet, e, bu haftanın bir diğer e, yapımı Three Generations, Üç Nesil, ...Gaby Dela'lı yönetmiş... E, ideal bir oyuncu kadrosu var... E, ...bu üç jenerasyonu canlandıran... Naomi Watts, Elle Fanning ve Susan Sarandon. Evet, Susan Sarandon'ın kızını Naomi Watts... ...onun e, çocuğunu ise Elle Fanning canlandırıyor. E, bu aile kadınların güçlü olduğu bir aile... ...Susan Sarandon'ın eşini de canlandıran Linda e, ...onlar da lezbiyen bir çift... E, ...ve torun... E, Cinsiyet değişiminden geçiyor. Ray adını alarak bir e, erkek bedenine dönüşüyor. E, fakat daha oldukça genç olduğu için bir yandan biyolojik babanın da onayını almak gerekiyor bu süreçte. Ve bu kadar işte kadınların e, olduğu bir ailede o baba zaten yıllar önce kopmuş ve hiç çocuğunu da pek fazla görmemişken e, tekrar bir araya gelme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bu son senelerde e, cinsiyet politikaları Amerika'da çok konuşulan e, bir konu. Bizde henüz ağza bile alınmasa da işte tuvaletlerin çift cinsiyeti olması, okullarda özellikle lisede genç yaşlarda bu geçiş dönemindeki gençlerin yaşadığı zorluklar çok konuşulur oldu. Bu da biraz, e, biraz o konunun hani hem... E, ...farkındalık kazandırmak ama biraz da kaymağını yemek hissini de veriyor insana. E, hazır popülerken iyi bir kadro bulup e, bunu yapalım diye. Bir yandan da uzadı biraz yapım süreci. Adı değişti filmin falan. Bunlar pek iyi işaretler değil. bizde de oldukça geç giriyor gösterime. Ama sırf şu oyuncu kadrosu için bile... ...üç nesil Three Generations görmeye değer. O zaman bir müzik arası verelim ve üç nesilden bir parça dinleyelim. Katy Tunstall'dan geliyor Fit In... Haftanın yeni filmlerinden Three Generations, 3 nesil filminden bir parça dinledik. Fit in, Katie Tunstall'dan geldi. Evet haftanın yeni filmlerini tanıtmaya devam ediyoruz ve haftanın büyük bütçeli efektli filmi Spider-Man Homecoming, Örümcek Adam Eve Dönüş bu hafta itibariyle vizyonda. John Watts yönetmiş bu son 15 senedeki 3. yeni oyunculu Spider-Man'imizi. Bu sefer Tom Holland, Spider-Man rolünde ee, Peter Parker. Ona Michael Keaton, Zendaya, Marisa Tomei ve Robert Downey Jr. eşlik ediyor. Bu aslında Tom Holland'ın ilk bu rolü canlandırması da değil. Geçen sene Captain America'da karşımıza çıkmıştı zaten işte... Ee, ...yeni yeni güçlerini öğreniyordu ve orada Tony Stark, Iron Man ona bir mentorluk yapacak olduğu da belli olmuştu. Bu film o hikayeden iki ay sonrasında başlıyor ve Peter Parker'ın tam orijin hikayesi olmasa da daha işin başında olduğu bir dönemi anlatıyor. Evet, Tony Stark rolünde yine Robert Downey Jr. var. Şey, halası rolünde, halası May rolünde yine Marisa Tome'yi görüyoruz. Michael Keaton ise bu sefer kötü adamız olarak karşımıza çıkıyor. Çok da beğeniliyor bu arada. Filmin en güçlü yönlerinden biri olduğu söyleniyor. Tom Holland da bu Peter Parker'ın işte gençliğini, şaşkınlığını iyi yansıtabiliyor deniyor. Bizim henüz görme fırsatımız olmadı ama... Ee, yeni Spider-Man oldukça e, iyi karşılandı e, buradaki tabi farklı olan durum ilk defa Avengers dünyası içinde görüyoruz Peter Parker'ı Evet e, bu açıdan önceki e, Örümcek Adamlardan bağımsız ama hani bir anlamda o Captain America'nın devamı gibi e, ve de Avengers dünyasına yedirildiği film. Buradan tabii daha ne filmler çıkacak diyebiliriz. E, ama hani senenin iyi süper kahraman filmlerinden biri Örümcek Adam Eve Dönüş. Evet haftanın bir diğer filmi Mine, Mayın olarak belki girer Mine diye duyuruldu. E, Fabio... Çünkü Mayın evet. diyorlar. <gülüyor> Yoksa hani Mine diye de e, filmatı var aslında da bu o değil. Fabio Rezinaro ve Fabio Gualione beraber yönetmişler. Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen ve Clint Dyer başrollerde. Bu son dönemlerde geçen evvel hafta da e, yine bir... Ee, Amerikan savaş filmi vermiştik işte Orta Doğu'da nerede olduğunu bile dördüst anlamıyoruz genelde bu filmlerde Çölün ortasında Amerikalı askerler Önemli değil orada bir yerde Zor durumda Amerikalı askerler o filmlerden biri bu ee, iki asker bir suikast düzenlemeleri gerekirken biri vicdana kapılıyor ve öldürmüyor Tabi o zaman başları belaya bela giriyor ve kendilerini bir mayın tarlasında buluyorlar Biri hemen ölüyor Diğeri ise bir mayının üstüne basıyor ve ayağını kaldıramadığı için orada kalıyor. En yakın gelecek yardım ise 50 saat uzakta. Evet Bu e, kahramani rolde karşımıza Armie Hammer var tabii. Armie Hammer de son dönemin yükselen aksiyon oyuncusu. Bu arada filmin bence en ilginç kısmı e, bir Amerika-İtalya-İspanya ortak yapımı olması. Yönetmenler İtalyan. İspanya'da çekilmiş. Tam böyle bir spagetti Golf, işte Spagetti Körfez e, Savaşları türü mü çıkıyor artık bu ilk örnek devamı gelir mi? Onu göreceğiz. Evet, e, bu hafta küçük Dinleyicilerimize yönelik de iki film var Ancak onlara geçmeden önce Haftanın korku filmini tanıtmak istiyoruz Haftanın korku kontenjanından The Bye Bye Man Bu hafta vizyona giriyor Stacey Title yönetmiş Başrollerinde Douglas Smith, Lucien Levis Conte Cressida Bonas ve Carrie Ann Moss yer alıyorlar Evet, bir grup arkadaş diye başlıyoruz. Üniversite öğrencisi biraz yıkık dökük bir eve taşınmaya karar veriyorlar. Eve araştırırken bir çekmecenin içinde Bye Bye Man adlı bir yazı görüyorlar ve bunu telaffuz ettikleri anda... Başları beladan çıkmıyor. Meğer bu eski bir lanetmiş ve bunu bilen söylemek de değil. Hem söylemeyeceksiniz hem düşünmeyeceksiniz. Tabii düşünme dediğin şeyi anında hemen herkes düşünmeye başladığı için giderek bu lanet güçleniyor. Bay bay men her taraftan ortaya çıkıyor. İşte ee, halüsinasyonlar gördürtüyor. Bol kan revan vahşet şiddet. Evet gelelim çocuk filmlerine haftanın. İlki Spark A Space Tale. Spark bir uzay macerası. Adıyla gösterime giriyor. Erin Woodley yönetmiş bunu. Ee, filmi orijinal seslendirenlerde çok iddialı bir kadro var. Jessica Biel, Susan Sarandon, e, Patrick Stewart ve Sparky canla seslendiren Jace Norman. E, bu da e, bir Son derece kötü bir diktatör var. Galakside General Zong adında bana gezegenini denetim altına geçirmiş, parçalara ayırmış ve orada yaşayan herkesin hayatını mahvetmiş. Oradaki yönetici aileyi, kraliyet ailesini de tamamını almış. Böyle bir kara delik yaratma gücü var. O yüzden Galaksinin en büyük düşmanlarından biri ancak yıllar sonra bu bana gezegende kalan e, geride kalanlar arasında bir tane genç maymuncuk var e, spark e, bir şekilde o galaksinin geleceğini kurtaracak isim olacak. Evet son olarak da DORU yerli animasyonumuz Can Soysal yönetmiş. Eser Yenenler, İbrahim Büyükak, Bensu Soral, Oğuzhan Koç, Esra Eral, Murat Kılıç seslendirenler. Ee, televizyonda da çıkan bir karaktermiş bu. Bir atın maceraları. Evet ee, bunlar bu hafta itibariyle vizyona giren filmler. Şimdi bir müzik arası verelim. Ve haftanın süper kahraman filmi Spider-Man Homecoming Örümcek Adam Eve Dönüşün müziğini dinleyelim. Siyah seslendiriyor The Fight. İyi dinledik The Fight haftanın yeni filmlerinden Spider-Man Homecoming, Örümcek, Adam ve Dönüş e, filminin parçalarından biriydi. E, ana parçasıydı hatta. E, programımızın kalan kısmında bir konuğumuz var. Geçen haftanın çok konuşulan e, meselelerinden biri Beyoğlu sinemasını konuşmak üzere Utku Ögetürk bizle. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, bilmeyenler için e, Film Lovers e, sitesinin e, kurucusu. Evet. Aynı zamanda genel genel de devam evet. ediyorum. Yöneticisi. Genel evet. <gülüyor> Film Lovers utku olarak. <gülüyor> ee, evet. Bir Özetleyelim önce aslında 3 hafta kadar önce, 3,5 hafta kadar önce Beyoğlu Sineması bir duyuru yaptı. 30 Haziran itibariyle kapılarımızı kapatıyoruz, borçlarımız çok arttı artık başa çıkamayacağız diye. Bunun üzerine Twitter'da özellikle Cem Altın Saray'ın öncülüğünde, yani herkes bir üzüldü etti ama Cem Altın Saray üzülmenin ötesinde ne yapabiliriz bunu ...düşünelim diyerek... E, ...bir beyin fırtınası başlattı. Bunu sadece Twitter'da da bırakmadı. Gidip e, Sineması ile görüşmeler yaptı. E, üç hafta sonrasındaysa... ...geçtiğimiz hafta... E, ...pazartesi akşamüstü... ...Cem Altın Saray ve Utku Ögetürk... E, ...sinemanın... ...yöneticileriyle bir basın toplantısı yaptılar... ...ve planları açıkladılar. E, bu arka bilgi şeyiyle biraz da senin e, anlatmanı isteyelim. Sen hangi noktada dahil oldun? Nedir bu planlar? Ne gibi e, şeyler düşünülüyor? Tabii. E, aslında bu sürece ben nasıl dahil oldum? Önce kısaca onu söyleyeyim isterseniz. E, bizim Cem'le 3-4 seneye dayanan bir dostluğumuz var. E, biraz geç tanıştık ama iyi ki tanışmışız dediğimiz bir dostluğumuz oluştu kısa sürede. Cem Mubi'deyken e, film davranışında bir iş birliği yaptık. E, sonrasında da bir dostluk oluştu aramızda. Ben Cem'in kapandıktan sonraki Cem'in tweetlerini görünce herkesin yaptığı gibi aslında Cem'e Twitter'dan bir mesaj attım. Ve dedim ki hani eğer böyle bir şeyin e, taşın altına elini sokuyorsan ben de ekibimde bir şekilde sana istediğin zaman istediğin şekilde yardımcı olabiliriz. O da bunun e, sonrasında bana mesaj attı ve dedi ki e, şu an en iyisi sakin olmak. Ben bir Beyoğlu Sineması'nın yönetimiyle bir toplantı yapacağım. Sonrasında hep beraber konuşalım. Gerçekten de e, yönetimle toplantı yaptıktan sonra beni aradı ve dedi ki Utku Ee, ...bu iş için e, taşın altına elimizi sokmamız gerekiyor. Senden ricam bana destek olur musun bu konuda? Ben dedim ki her zaman hiç sıkıntı değil. Sonrasında fakat e, bu yola girdiğim zaman fark ettik ki... ...sinemanın kapanmaması için yapılması gereken süreçte... E, ...sadece elimizi böyle basit bir şekilde taşın altına koymakla olacak gibi bir şey değil. Yani borç çok büyük. Onun dışında... El, kol, her şeyi. Evet, şey. her şeyi kaptırmak <gülüyor> gerekiyor. Onun dışında... E, Alacaklılar da artık ne yazık ki yorulmuşlar bu süreçten yani bu alacaklar birkaç aylık alacak sonunda oluşan şeyler değil birkaç senedir devam eden sorunlar sebebiyle ve artık sinema film alamayacak duruma gelmiş ve bunun için aslında bizim görüşmemiz gereken kişiler ilk başta Beyoli sinemasının yönetimiyken daha sonrasında e, sektördeki film firmalarıyla görüşmeye başladık ve onları güven aşılamamız gerekiyordu yani artık e, burası size daha fazla borçlanmayacak. Ve bu sinema açık kalırsa artık size ödemeleri düzenli bir şekilde yapabilecek bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Ama sizin desteğinize ihtiyacımız var diye. Onlar da açık söylemek gerekirse ilk günden bu her zaman destek oldular. Ve bunun sonucunda biz de aslında Cem'in Twitter'da aldığı bir öneriyle başladığı kampanyayı oluşturduk. Bu da bildiğiniz gibi pazar düzgünün açıkladığımız kart sistemiydi. Ee, bu kart sisteminde biliyorsunuz ki Beyol Sineması aslında bir işletme, bir vakıf değil. Bu sebeple herhangi bir bağış almak çünkü bunun gibi şeyler de geldi bize bağış yapalım işte hani kart aslında bir şey hakkı vermesin direkt para kasasına girsin sinemanın gibi vesaire ama ne yazık ki pek mümkün değildi. Bir de bizim öncelikli amacımız ne yazık ki geçen ay Beyoğlu sinemasında toplamda neredeyse 35 biletli seyirci olmuş bir ay boyunca bu çok üzücü bir rakam. Ee, biraz sinemanın canlanmasını da istedik bu kart sistemiyle. ile biliyorsunuz ki kart sistemi 100 250 500 ve binlik sistemler olarak dört ayrı kart çeşitimiz var ve bunlar izleyicilere farklı şekillerde film izleme seçeneği sunuyor işte yüzlük kartımız 10 film sunuyor 250 kart öğrenci kartı. öğrenci kartı 250 kart yetişkin kartı 15 500 kart 30 ve binlik da bir sene boyunca sınırsız film izleme şansı sunuyor ee, bu sebeple de biz en azından dedik ki hem sinema dolar insanlar tekrar beyoğlu sinemasında film izleme alışkanlığı elde eder Örneğin dün işte Kişlovski'nin e, bildiğiniz gibi üçlemesinin ilk filmini gösteriyorduk. E, Rex sineması e, dolup ikinci seansı açarken Beyoğlu sinemasında bizde yine nereden baksanız sadece 90 kişi vardı. E, böyle düşününce insanların Beyoğlu sinemasından ayağını çekmesi durumunu biraz daha e, gerçekçi bir şekilde görebiliyoruz. En azından bu kartlar satılırsa sinemanın e, borçlarını ödeyebilmesinin yanı sıra tekrardan Beyoğlu'nu yaşatma, Beyoğlu'nda kültür sanat aktivitelerine katılmayı da bir şekilde yaşatabileceğimizi düşünüyoruz. Evet Beyol Sineması 90'lı yılların başında kuruldu ve o zamandan beri yani o zaman zaten Beyol'un tam e, tekrar canlanmaya başladığı dönemde benim e, sabahları okula döndüğüm <gülüyor> dönemde çok şeyi hatırlıyorum o tramvayın döşenmesini falan hatırlıyorum e, ve böyle yavaş yavaş e, diğer sinemalar vardı tabi hala sinema doluydu şimdiki gibi değildi şimdi neredeyse e, işte Atlas'la beraber tek kaldı Fitaş'ı sayamıyorum bile. Ee, ve böyle bir hakikaten pasajın içindeki kitapçılar, dergiler, dükkanlar, şunlar bunlar bir e, cazibe merkezi haline geldi. Haliyle e, Beyoğlu'nun e, gözden düşmesi demek istemiyorum. Beyoğlu'nun öldürülmesiyle beraber ya da en azından daha ölmediyse de can çekişmeye başlamasıyla beraber, canına e, kastedilmesiyle beraber insanlar... E, Beyoğlu'ndan genel olarak ellerini ayaklarını çektiler. Beyoğlu sinemasının yani perdesi vesaire e, kabul edelim bir yandan ideal Değil. Beyoğlu'daki en iyi sinema hiçbir zaman olmadı. Ama hani o verdiği e, ortam ve sunduğu filmler de orayı çekici kılan her yaz Siyad'ın seçkisini göstermesiydi işte gittiğimizde e, bütün hani kadronun yer göstericilerin e, kahve satanların herkesle e, sohbet edilen böyle bir aile e, halinde olması çekiciydi o yüzden çok da e, büyük bir tepki aldı kapanılma haberi ama dediğin gibi e, onu özellikle ifade etmek istiyorum bu ilk değil birkaç sene önce tekrar bu hale gelmişti zar zor bir şekilde o borçlar devam ettirilerek ayakta kaldı. O yüzden e, şimdi de böyle bir e, hem borç kapama hem de anlayış zihniyet değişikliği olması durumu var. Bu e, süreçte galiba siz bir de devralıyorsunuz işletmeyi. Oraya biraz aydınlatma alabilir miyiz? Çünkü Ortakta çok, çok fazla e, yanlış haber ve dezenformasyon da dolaşıyor. Evet. Aslında hani yaptığınız bayağı deli işi Bunu yıllardır aslında hem Rex için hem Beyoğlu sineması için çok konuşulan bir durum. Zaman zaman Rex'in kapatılması da e, gündeme geliyor ama işte orada iki semtin şu anda kültürel e, olarak farklı konumlanması da e, önemli. Bir taraftan Kadıköy kurtarılmış bir alan gibi semt gibi kültür sanat hayatı hala son derece hareketli. Rex bundan da faydalanıyor. Beyolda Melis'in biraz önce belirtmiş olduğu gibi e, değişik girişimler sonucu... ...hani canına kast edilen bir semt olmuş durumda... ...kültür sanat hayatı açısından... Ee, ...buna rağmen... Aslında beyolu islamasını ayakta tutabilmeye çalışmak, Beyoğlu'nu canlandırmaya çalışmanın da bir parçası olarak ele almak gerekir. Ee, ben hep şey diyorum, beyolu e, terk edemeyeceğimiz ya da vazgeçemeyeceğimiz kadar kıymetli bir alan aslında. Hepimizin kendi kişisel tarihinde de, kültürel tarihinde de çocuklarımıza bırakmak isteyeceğimiz miras Coğrafi içinde. Coğrafi olarak da yani yolu değiştirmek de çok mümkün değil, şehrin göbeği. O yüzden e, hakikaten zor bir işe kalkışmış durumdasınız. O yüzden hem bütün bu soru işaretlerini ve kafa karışıklıklarını da bir giderelim diyoruz. Tabii önce aslında ben e, bir şey eklemek istiyorum burada. Beyoğlu sinemasının neden önemli olduğuna dair benim açımdan yazından azından. E, ben bu e, kapının sokağa açılması sinemasının yani sinemanın kapısının sokağa açılması mevzusunu çok önemli görüyorum. E, özellikle kendi kız kardeşimden de gördüğüm. Ee, AVM'de bir filmde izledikten sonra o filmin, film izlemek aslında bir dünya, hayal dünyasına kapılmakla eşdeğer bir şey ve o filmden çıktığınız zaman uzunca süre başka dünyada yaşayabiliyorsunuz ama bir AVM sinemasından çıktıktan sonra tekrardan o AVM'nin e, aslında birazcık da olsa o tırnak içinde kapitalist düzeninin tamamen içinde girmek bizi o hayal dünyasından çıkartabiliyor. Ama akşam seansında bir film izleyip tekrardan Taksim'e açılmak insanı o rüyanın içerisinde devam ettirebiliyor diye düşünüyorum ve bu benim için Beyola sinemasını çok anlamlı kılıyor. Sinemadan Diğer, çıkan adam. Evet oraya geliyoruz. Diğer taraftan da baktığımız zaman da şöyle de bir durum var. Ee, biz Film kurduğumuzdan bu yana her zamanki en son olarak başka sinemanın da webdeki ee, Bağımsız sinemayı her zaman hani e, daha fazla öne çıkarmak için çok büyük bir çaba gösteriyoruz. Ve biz en azından şunu biliyoruz ki herhangi bir film vizyona az kopyayla girse bile İstanbul'da biz Beyoğlu sinemasına gittiğimiz zaman bir şekilde bir seansta olsa bu filmi bulabiliriz. Ee, bu açıdan da Beyoğlu sinemasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bir hiçbir zaman e, emek olamayacaktır ya da olmamıştır. E, ama e, emeği kaybettikten sonra Beyoğlu sinemasını da kaybetmek hem bizi yaralayıcı olacaktı hem de aslında daha bir, iyi bir işletme ile orayı bir sinematiye çevirmek de bizim elimizde diye düşünüyorum. Ee, ...süreçle ilgili olacak o sorunuza gelecek olursam ise aslında şöyle gelişti, bizim kafamızda kesinlikle böyle bir şey yoktu. Ee, hatta zaten hani bunu kafasını kafaya koymak demek e, hem benim, ki ben biraz daha gençim Cem'e göre kendi geleceğimi baya bir riske atmak demek oluyordu. Ama e, uzun süre konuştuktan sonra gelinen noktada şu, bize şu söylendi açıkçası sinema yöntemi tarafından. Arkadaşlar siz bu işi yapmazsanız biz bu işi yapamıyoruz. O yüzden sizin e, elinizi taşın altına sokmanız bizim için bir anlam ifade etmeyecektir. E, bunu sadece e, sinema yönteminden değil alacaklardan da benzer bir şekilde duyduğumuz için e, biz bir şekilde bir karar vermemiz gerekiyordu ve bu sinema 28 Haziran'da eğer ki biz... Ee, bu konuşmaları yapmaya başladığımızda zaten bildiğiniz gibi 20 Haziran vesaireydi ve her gün her gün başka birileri konuşa konuşa artık 28 Haziran'a geldiğimiz zaman bizim yönetime tamam ya kapatmayın biz bu işi yapacağız deme yükümlülüğümüz vardı. Eğer ki biz biraz daha zaman isteseydik şu an hala kapalı bir Beyoğlu sineması. ...olacaktı diye düşünüyorum. Ee, bu yüzden sosyal medyada gelen bir takım eleştirileri okuyunca, düşününce tabii ki haklılık payları olduğunu görüyorum ama... E, ...biz gayet açık ve şeffaf olmaya çalışıyoruz bu konuda. Basın toplantısında ilk önce bu konuyu dile getirdik. Sonrasında kart sistemimizi tanıtmaya başladık. E, şunu söylemek istiyorum. Çok e, elimize bir anda bir bomba aldık biz. Ve çok kısa bir sürede bunu elimizden çıkarmamız gerekiyor. Eee... Sürekli olarak bize açıklama yapılmıyor deniyor ama aslında biz günlük sürekli olarak bütün açıklamaları yapmaya çalışıyoruz. Ee, bizim dışımızda gazeteler e, Baha Bey'e de ulaşıyorlar, Temel Bey'e de ulaşıyorlar. Onlar da bugün sanırsam Baha Bey e bir röportaj vermiş. Şimdiki işletmecileri. Evet şu anki mı? işletmecileri e, vermişler. E, o yüzden yani kimsenin kafasında soru işareti kalacağı bir durum yok. Ee, ...şunu da söylemek istiyorum... ...borç gerçekten çok büyük... ...bu borcun öyle bir senede, iki senede falan gibi... ...hani bu kart sistemiyle hemen ödenmesi gibi bir durum da... ...açıkçası çok söz konusu değil... ...o gün basın toplantısında da söyledim... ...sponsorluk olmadan, insanlar bu sinemaya sahip çıkmadan... ...bu sinemayı tekrardan bir cazibe merkezine getirmeden... ...zaten bunun çok da mümkün olmadığı... ...uzaktan bakınca da belli oluyor diye düşünüyorum... Vallahi kolay gelsin... <gülüyor> ...bunun üzerine bir müzik arası verelim... Ee... Evvelsi gün çarşamba akşamı mavi gösterildi başka sinema ki Beyol sinemasında da haftaya ve bir sonraki hafta beyaz ve kırmızı Kershawski'nin üçlemesi sinemada görmemiş olanlar veya tekrar görmek için e, görmek isteyenler için çok iyi bir fırsat. Gitmişken kartlarınızı da alabilirsiniz. Birazdan kartları zaten daha detaylı da konuşuruz. E, Zbigniew Preisner'in e, bu filmler için yaptığı unutulmaz bestelerden Mavi'den Song for the Reunification of Europe dinliyoruz şimdi.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 kart programı açıklandı geçtiğimiz hafta içerisinde. Satışlar hemen başladı. Evet. Birazcık kartların detaylarından bahsedebilir miyiz? Tabii ki. Biz dört çeşit kart tasarladık ve bu kartları tasarlarken aslında hem her bütçeye uygun olmasını planladık hem de insanların bu kartları satın alarak film izleme ...için Beyoğlu Sineması'na tekrardan gelmesini planladık. Evet, onun altını tekrar tekrar çizmek lazım. Yani ben kart aldım, destek verdim. Daha ne istiyorlar değil de... ...o kartlarla hakikaten Beyoğlu'na gidelim. Orada görelim filmleri esas hedef e, alınıyor anladığım kadarıyla. Evet, yani biz şunu söylüyoruz aslında. Biz hep oradayız. Siz de gelin, tekrardan sinemamızda yaşamaya devam edelim. Beraber film izleyelim. Film çıkışında Foyay'da sohbet edelim. Belki birer tane çay içelim. Sonrasında yarın tekrardan burada buluşalım diyoruz. Dört çeşit kartımız var bu Dorultu'da. Bir tanesi öğrenci kartı. Bildiğiniz üzere aslında Beyolu Sinemasında öğrenci kartı yani öğrenci bileti 14 TL ama biz 10 seanslık hakkı 100 TL'ye veriyoruz. Aslında burada hem sinemaya destek oluyorlar öğrenciler hem de aynı zamanda çok daha uygun bir fiyata 10 tane film izleme şansı kazanıyorlar. Özellikle bir de aslında sinema Biletlerin ne kadar e, fiyatlarının fahişi olduğunu düşünecek olursak özellikle AVM sinemalarında bu gençlerden de çok sık duyduğumuz bir şikayet aslında öğrencilerden. Hakikaten e, bilet fiyatları Türkiye'deki e, hani kişisel bütçelere göre çok yüksek. O yüzden de böyle bir avantajı var. Tabii ki eğer e, şimdi bilet fiyatının 10 TL'ye geldiğini düşünürsek kartta aslında AVM sinemalarına göre neredeyse 2,5-3 katı kadar bir indirim yapmış oluyoruz. E, onun dışında 250'lik kartımız var. 250'lik kartımız yetişkinler için olan bir kart. 15 tane film izleme şansı sunuyor. Diğer kartımız 500'lük kart. 500'lük kartımız da 30 tane film izleme seçeneği sunuyor. Yani bu aslında hem bütçeye göre planlanmış bir şey. Hem de Beyoğlu Sineması'na ne ölçekli bir destek olmak istediklerine göre ayarlı bir şey. Onun dışında bir de binlik kartımız var. Binlik kartımız zaten artık Beyoğlu Sineması'nda o sene vizyona giren bütün filmleri dilediği gibi izleme şansı sunuyor. Herhangi bir seans hakkı yok. Bu kartlar kişiye özel. E, ...kişi kendi ismini alıyor... ...bunu da şu açıdan da düşündük... ...ben böyle bir kart alsaydım... ...benim ismime özel olmasını isterdim... ...ve seneler sonra dahi belki bundan... 10 sene sonra, 20 sene sonra çocuklarıma gösterip... ...bakın böyle bir kartım vardı... ...Beyola Sineması kartı ve biz el birliğiyle bu sinemayı kurtardık... ...demek isterdim... ...biraz da böyle duygusal bir yanı olduğunu düşünüyorum açıkçası... Şeyi de söyleyelim üstlerinde damga var damga evet. olmadan geçerli değil damgalarda e, Hitchcock ve Chaplin e, damgaları e, Beyoğlu sinemasının iki giriş kapısının adına e, istinaden. E, kartlar e, gerçi özel gösterimlerde festivalde geçerli değil evet. haliyle. Hı hı. E, bu arada özel gösterim demişken atlamadan bu haftanın yeni filmlerinden Genco'nun gösterimini de duyuralım Beyoğlu sinemasında. Evet. Cumartesi günü e, 16 yani dört seansında e, sevgili yönetmen e, Onur Ünlü ve yine Genç yönetmeni Ali Kemal Çınar e, birlikte filmden önce ve filmden sonra soruları cevaplayacaklar ve birlikte filmi anlatacaklar. Bildiğiniz üzere bu seneki Ankara Film Festivali'nde e, Onur Ünlü'nün jüri başkanlığı olduğundaki jüri e, Ali Kemal Çınar'a e, en iyi film ödülünü vermişti. O yüzden de aslında biraz da özelliği bulunuyor. Evet o ikisinin bir arada ben görebiliyorum da sinemaları arasında <gülüyor> evet. var bir paralellik. Bu cumartesi saat dörtte Beyoğlu sinemasında yarın dörtte. Evet hem yönetmenle hem de bir başka yönetmenin de katılımıyla e, hakikaten kaçırılmaması gereken bir sohbet olacağına eminim. Genco zaten bizim bu hafta tavsiye ettiğimiz filmlerden biri hatta senenin tavsiye ettiğimiz yerli filmlerinden biri. Ali Kemal Çınar'ın çok kendine özgü bir sineması var. E, henüz tanışma e, fırsatı olmamış olanlar için de e, çok büyük bir avantaj hem sinemasıyla hem kendisiyle tanışmak açısından. Cumartesi günü saat 4'te Beyoğlu sinemasında. Evet şimdi sinema ve bu kampanyaya dönelim. Çeşitli gönüllüler de var anladığımız kadarıyla. Gönüllüler evet. nasıl bir destek veriyorlar? Gönüllü olmak isteyen dinleyicilerimiz ne yapabilirler? Ee, şunu söylemem gerekiyor. Hem başka web siteleri olsun hem sinemaya ilgilenen sinefiller olsun ilk günden bu yana e, gönüllü olarak destek vermek için gerçekten bayağı bir mesaj attılar. Ama işin biraz daha böyle organize olunan kısmında Facebook'ta e, belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur ama birçok aslında oyuncunun yönetmenin hatta e, NASA'da çalışan <gülüyor> Türkiye vatandaşlarının bile olduğu bir grup var muhabbetin aslında gig yapar diye. E, onlar bu grup arada bir hani çok başka kişilerine girmesiyle isim değiştirebiliyor ama bu arkadaşlar gerçekten e, iyi İnsanların buluştuğu bir topluluk ve o toplulukta böyle bir e, mesaj şey açmışlar bir post açmışlar ve demişler ki arkadaşlar Beyoğlu Sineması'na gönüllü olalım e, ne dersiniz diye Cem'le beni de eklemişler ve o gruptan bizim web sitesini yapan arkadaşımız o gruptan çıktı gönüllü olarak. E, kart tasarımını e, yapacak bir sürü arkadaş çıktı oradan onun dışında koşturan bir sürü arkadaş çıktı ve bir anda gerçekten kalabalık bir grup olmaya başladı ve biz dedik ki e, bunu biraz büyütelim ve Beyoğlu Sineması Gönüllüleri diye bir Facebook grubu açtık. Ve bunu sosyal medyadan da duyurduk hem olduğunu resmi hesaplarından hem de kişisel hesaplarımızdan arkadaşlar her kim ki destek vermek istiyor Beyoğlu Sineması'na Beyoğlu Sineması, e, Sineması gönüllüleri Facebook grubuna üye olabilir dedik. Ve o günden itibaren kısa sürede bir sürü insan gönüllü olmaya başladı. Bunun arasında dediğim gibi web sitesi yapan da oldu, kart tasarımı yapan da oldu, başka işlere koşan da oldu. Ve şu anda da e, bu kartların satışında bizzat kendileri ilgileniyor ve aşağıda gişenin hemen arkası, altında kurduğumuz alanda kart satışlarını bu arkadaşlar gerçekleştiriyor. Ve açıkçası o kadar iyi organize oldular ki bu arkadaşlar hiç bizim bir şeye müdahale bile etmemize gerek kalmadan kendi şiflerini kendi oluşturdular. Sabah üç kişi, öğlen üç kişi, akşam üç kişi duracak şekilde neredeyse gün 14 saate orada durup kendileri planlamasını yapıp bir akşam sadece kaç kart satıldığını vesaire bilgisini veriyorlar. Bu çok önemli bir şey. E ...açıkçası hani bunun ilk olurken ya bir yerden sonra gönüller olduğu zaman... ...acaba bırakırlar mı, yavaş yavaş gelmeyen olur mu... ...bütün sorumluluk tekrar bize kalır mı diyorduk ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık. Bu böyle burada anlatınca çok belki etkisi olmuyor ama bu insanlar yüz yüze gelince... ...bazen ben bile soruyorum ya arkadaşlar bunu gerçekten neden yapıyorsunuz diye... ...ve tüylerim diken diken oluyor. Biz de size soruyoruz. <gülüyor> Sinefili böyle bir şey. <gülüyor> ...başka gibi projeler var, var mı ya da... <gülüyor> aslında kısa vadede en büyük projemiz tuvaletlerden para alma olayını kaldırmamız olurdu ki düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> o garip geliyor bana, Beyoğlu sinemasının bir parçası. <gülüyor> <gülüyor> ya Onunla ilgili sosyal medyadan çok komik ama gerçekten çok fazla tepki görüyorduk. Ya tamam kapansın tuvaletten bile para alıyorlardı falan diye. Yani biz de hani ufaktan ne kadar hani bunu sevgi dolu yapacağımızı göstermek istedik aslında. Hani siz ne istiyorsanız biz onu yapmak istiyoruz diye. İkinci problem ise post ceza olmamasıydı. İnsanlar gişeye kadar gelip Hı -hı. cebimizde nakit yok deyip... ...şeyden geri dönüyorlarmış... Ee, ...ve bu sinema kurulundan beri zaten poz cihazı olmamış... Ee, ...o yüzden hemen bankayla görüşüp... ...poz cihazı taktırdık... ...bundan sonra kredi kartıyla da ödeme yapılabilmesini sağladık... Ee, ...şimdi bizim... Şöyle projelerimiz var. Biliyorsunuz ki Beyoğlu Sinemasının aşağısında üç tane boş kiralık alan var. Oraya zaman zaman festival zamanlarında masa konduğu için belki insanlar buranın sinemaına sinema ait olduğunu olmadığını anlamıyorlardır diye düşünüyorum. Bu üç alanı da e, sinema ile ilgili kişilerle görüşüp onların sponsorluğunda farklı ama tamamen sinema ile ilgili alanlar olarak değerlendirmek istiyoruz. E, böylelikle aslında Beyoğlu Sineması'nın sadece bir sinema. Olarak değil aynı zamanda bir sinema ve kültür merkezine çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Sonuçta burada üç alan var ve bu üç alan aslında çok küçük alanlar değiller. E, burası sinemayla ilgili güzel bir şeyler yapılırsa insanlar sinemaya geldikten sonra da Beyoğlu sinemasında e, saat geçirmeye yani bir şeyler yapmaya devam edebilirler diye düşünüyoruz. E, onun dışında sinemayla ilgili bazı genel problemler var. Perdesinden e, koltuk düzenine kadar e, sinema bildiğinizde 290 adet yani 289 tane koltuklu. ...bir sinema salonu ve hiçbir zaman... ...festivallerle dahi olmak üzere... ...bu 289 tane koltuk dolmuyor. Dolması hasta çok da mümkün gözükmüyor. Dolduğu zaman da insanlara rahat ve konforlu bir film izleme... E, ...alışkanlığı sunmuyor. E, belki biraz koltuk sayısını azaltarak... E, ...koltukları değiştirerek... ...biraz sinemanın eğimini arttırarak... Hem insanların rahat film izlemesini sağlamak istiyoruz. Hem de önlerine biri geldiği zaman e, perdeyi görememe vesaire gibi bir durum olmasını istiyoruz. E, ama tabii bu bir yandan sinemayı güzelleştirirken acaba tekrardan AVM kültürüne mi kayılıyor gibi bir şey de düşünülsin istemiyorum. Biz bu sinema aslında bir başka sinemanın e, salonu ve biz tamamen başka sinemayla devam etmek istiyoruz. Yani Beyoğlu sinemasını biz ne kadar e, modern şartlara getirirsek getirelim Beyoğlu sinemasında bağımsız filmler oynamaya devam edecek. Çok güzel haberler bunlar. Bu e, zaten e, işletim değişikliği postla bence özetleniyor. Yani evet. Bunca senedir oraya post konmamış olması. Yani çok iyi niyetlerle kurulan fakat işletmede sürekli takılan e, bir sinemaydı. Umarız hakikaten bu ivmeyle e, gayet canlı bir şekilde hayatımızda olmaya devam eder. Evet Utku'nun dediği gibi de emeği bir şekilde kaybettik bizden aldılar ama... Ee, yani bence enseyi karartmayalım. Beyoğlu sinemasını kurtarmak için bu kadar insan bir araya gelmişse yapabileceğimiz belki de en basit şey Beyoğlu sinemasında film izlemek olmalı. Ee, film izlemek için buluşalım, daha sık buluşalım. Özellikle sohbetleri hiç kaçırmayalım. Ee, ama Beyoğlu sinemasında her zaman izlemek isteyeceğiniz, bizim de senefil olarak tavsiye edeceğimiz bir film mutlaka gösteriliyor olacak. Beyoğlu'nu da yalnız bırakmayalım. Evet çok teşekkürler Utku Ögetürk. Ben teşekkür Beyol ederim. Beyol Sineması haberleriyle zaten önümüzdeki haftalarda biz devam edeceğiz. Programımızın da sonuna gelmiş olduk. Böylelikle bu haftaki destekçimiz Selim Belcilere ve Teknik Masa'da Ömer'e de çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.